Cabir, bu hayvanın büyüklüğünü anlatırken beş kişinin adını sayarak ben ve falan falan, o hayvanın göz çukuruna girdik ve kimse bizi görmeden öbür tarafından çıktık, onun kaburga kemiğini eğrilttik, içimizde en uzun boylu olanı, büyük bir semer vurarak büyük bir deveye bindirdik, adam onun altından başını eğmeden geçti.